Evet. evet. O da kaydede başını. Buyurun. Evet. Aç aç. O internete veriyor. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain Rabbana takabbel minna inneke entes semi'ul aleyh <gülüyor> Muhtelam kardeşlerim Bu sohbetinde Hemen hemen her dönemde Tartışılan Ve bütün İslami Cemaatlerin da Karşısında olduklarını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 sahibi kül bir bidat. Yani her bir bidat sahibinin tövbesi red olunmuştur, geçersizdir. Allah onu red etmiştir şeklinde bir hadisle zaten bidat ve bidatçılığın ne kadar vahim ve ne kadar kötü olduğunu bu hadis bile ifade ediyor. Başka bir şey olmaz arkadaşlar. Hatta bırakın yaşayan için alimler.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 Lanet getiriliyordu. Yani teleyin yapılıyordu Ehl-i Beyt'e. Ömer bin Abdülaziz güzel bir çıkışla bu bid'atı ortadan kaldırdı. Yani Ehl-i Beyt'e cuma günleri minber ve mihraplarda yapılan bid'atı kaldırınca Ömer bin Abdülaziz ile itham edildi? Bid'atçılıkla itham edildi ve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 önemli delili öne sürüyorlar. Birisi, birisi e, Hz. Ömer'in cemaatla namaz kılmaya, kıldırmaya ne güzel bid'at demesi. İkincisi de İmam-ı Şafii'den gelen bir ifade. Yani bid'at, bid'at-ı hasene bid'at-ı seyyiye diye iki şekilde algılamış olması. Tabi ne Hz. Ömer'in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 Hani meçhul örnek verdikten sonra. Ve bu yenilikle. az o kelime işte kullanılmaz, böyle şeylere. Bir daha demesek daha mahkul olur. Onun için bence e, Elbani'nin de dediği gibi bugün de günümüzde de cuma günleri tek ezan okunursa daha isabetli olur. Hatta İmam Şafii de El Ün isimli kitabında bunu savunuyor. Diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki o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 kılacaksınız dememiş. Yani onu Müslümanlara bırakmış. Bazen sekiz kılmış, bazen altı kılmış. Ashab içinde gece namazında Ebu Hureyre için deniliyor. 400 rekat namaz kıldığı rivayet ediliyor. 400. Niye? Resulü aleyhissalatü vesselam bu kadar kılacaksınız dememiştir. Yani kişilere bırakmıştır. İllahi her namazdan sonra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 Hani mesela cenaze oluyor, diyorlar. Onlar bir da attır. Yok, onlar bir da attır. Yani ellikidir, kıpkidir. Onlar, onlar bir da attır tabii. Evet. Ama öyle sadaka biliyorsunuz, tavsiye edilmiş. Evet, buyurun. Örnek olarak bir işaret mesela. Evet. Şimdi bunu amacı dışında birinizde maalesef çok kullanıyor bu. Bu...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 Evet. Şey Tabii. Onlar gözükmeyince herhalde onlardan da tanıyorlar, onunda herhalde de. Mütevcler yani. yani, çok önemli. Evet. Buyurun. Şey. Şimdi amel ya da İngiltere dışında Müslümanlara e, bilmek edecek yenilikler, mesela diyelim sabah namazına katmak için telefonlara bunu kıl. Evet. Bu, telefon. bu telefonun alarmı. Yok bu şey değildir yani. yani. Bu, bu biridat değildir, e, hayırlı bir hizmettir. Yani şey... e, Bilal-i Habes de Resulullah'ın kapısını çalıyor ezandan başka bak. Ha şimdi Bilal yerine sizin telefonunuz kapısı çalıyor yani. Kardeşim haklı diyor. Onun için bir de atla alakası yok. Evet. Valla Hazreti Ayşe'den gelen rivayete göre diyor ki Resulullah Aleyhisselatü ne Ramazan'da ne Ramazan dışında on bir rekattan fazla kalmadı. Yani sekiz artı üç. En, en efdal odur. Evet. Hazreti Ömer tarafından yerimiz kılındığına dair zayıf bazı rivayetler var. Zayıf. Evet. Zayıf evet. Çok açık alabilir miyim? Evet. arkadaşın sözü bu kadar gece namalında da mesela evet. şeyden bahsediyor. Ebu Hureyye'nin dört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 e, sayıda Sayda eee teravih kılmamış. Yani 11 geçmiş değil. Hangisi? Yani geceden vardı. Verdiği sayıya geçmişsin. Mesela 20 kılınıyor son pe sonun mu sanıyorsun? Yok. Eee farklı şeydir. Yani secdü kartmamış ya buna. Hocam. Yani tamam. ibadetlerde, nafilelerde evet. kılabildiğimiz kadar açımız var mı? Yoksa peygamberin bize gece bir... namazında serbesttir. tabii. Buna delilimiz var mı? Yani. Delilimiz odur işte değişik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 yani yani hiç kimse bu kadar şunu demiş gece kıllmasanız kalkalmasanız böyle kadar onu yerine getirin demiş ama rakam vermemiş serbest bırakmış <gülüyor> vallahi bu bunu şeyde okudum doğrusu bu Mustafa şiba'nin ee, sünnet, İslam hukukunda sünnet çok güzel bir kitaptır. Evet. Mealcilara karşı yazılmış, çok güzel. Bebel kısasını tek kitap, ilk kitaptır. Orada ben okudum, oradan <gülüyor> Kaynak hatırlıyorum. Olarak, Kaynak tabii. olarak gösteriyor yani. Gö tabi tabi gösteriyor, rahatlatıyor. <gülüyor> tabi tabi o bir sorun yok orada. Evet. Ben bulurum bu evet, yani. orada. Evet, orada or. bir de e, kitabınızda şey, kitapın çeşitli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 Onun için eee bir rahat oradan geliyor. Tamam abim. Namazda da huzur esaslı. Şimdi siz çekerken o adamın namazla olan bağlantısı, bağlantısı değil şey... mi? pekme de atabilir. Acayip bir şey söyledi. Küfür diye gelmez güzel <gülüyor> karnı şuna güzel tas diyoruz evet. Adamın ki var. Değil mi? <gülüyor> ben de böyle evet. adam bir laf etti. Ben ona dedim o saf ağzından esse gibi. Buyurun abi.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 Tamam. Yani, bismillah. Ben özür dilerim. Burada evzi besmele çekmek bidat olarak mesela. Besmele ile daha doğru çünkü hadiste avuz geçmiyor. Evet, geçmez besmele ile. Unuttuk evzi besmele çekti. Bu bidat sayılır mı? Yani orada kasıt yok. kasıt kastı olmayınca olmaz ama diyor ki bismillah deyiniz onunla ittifak yani, etmek en iyisi. Eee bir de şey diyorum o maksatın eee cisim insanlık fikri Götüren, götüren, evet. Akide, evet. akide. İmmet kendilerine açıkça belli okuduktan öğrendikten sonra İşte tövbesi kabul olmayan, <gülüyor> olmayan serserilerden oluyor Allah korusun. Ama çalfir demeyelim de. Tekfir etmeyelim onun dışında zaten Allah'ın cezasını alır Tövbesi kabul olur <gülüyor> Ama tekfir çok tehlikeli. yok. Sadece çocuk diye çocuk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 Şöyle olmuş oluruz. Öyle. Resmi mi? Evet. Zuhri akır kılıyor musunuz? Ben kendim kılmıyorum. Ama cemaat kılıyor. Diyanet de maalesef e, halen e, istemediği halde kılmayın. Yani kamuoyunun tepkisini almak istemiyor. Yani şimdi bazı yerlerde kılınmıyor. Biz bir zaman duydum, icamide kalınmıyor mesela. Şey, birçok yerde. Ben müftülük yaptım, yani? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <cumhuriyetin> <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. bir adam kaldırmıştım. Memnun mu yani? Çok. Cumhuriyetin değişmesi lazım. Şimdi biz bir asimofiya çıkartan var, <gülüyor> o, bir adamı yayan var. Bir de buradan.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 Namaz kılanların da ecirine malumunuz ortak olur. Men sennefı islami sünneten haseneten felev ecruha ve ecrumen amilebiye. Değil mi? O da on gibi. O evet. açıdan farklıdır. Peki aslında. hocam şimdi e, yazılı görsel mediyette internet falan ne olacak? Yani bilata, bilata e, bir dilata istimaden atıyoruz cahillikleri herhalde bilmeden bir dilat konusunda bir yazılı bir, evet. bir makale bıraktı. Fakat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 İn Allah yxhrü günubü cem'an. Ayet-i kerime. Evet inşallah. Evet. Böyle. sorum buyurun. Farz namazlardan sonra gelen de yaşınca vacip diyorlar. Eee, faziletiyor Allah'a münte sıradan önce Estağfurullah ve la ilahe illallah ve diyor. Bu sünnettir her selamdan sonra tabi siz. Sayk kitaplarda Resulullah Aleyhissalatu vesselam selamdan sonra üç defa bazı yerlerde cemaat sünnet olduğu için iken ona karşı. Ya diyor bizim geçmişlerimiz yapmamıştır bunu nereden çıkardın? demiyorsun. Bak ona güzel soruyorsunuz. Diyorsunuz ki zonun kaynağı var mı yok mu diyorsunuz.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 cemaatı kırsat niyetiyle okuyorsunuz. Evet. Aa, evet. Belirli bir süreden sonra içinizden okuyorsanız demek ki evet. cemaatinizi eğitmişsiniz. Evet. E, duanın zikri nasıl yapılacağını biliyor artık herkesin kendisi yapması en uygundur. Bizimkilerin asullardır eğitiliyorsan. Valla elli senedir daha allah daha Mentez Selam'ı öğretememişsin demek ki. <gülüyor> <gülüyor> o bir dua drama sünnette yoktur. Allah'u... Bir, bir de diyebilir miyiz? Yok bir de diyemeyiz.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 Allah'a getirdi. Yani. yani şöyle böyle. <gülüyor> yani güya şerden. Yok, serrina kadaydan. Hocam dua yok ki dua. Duada sünnet yoktur. Hani yok. <gülüyor> eli diyorum. O duanın o önemli bir sakınca yok dedim. Güzel bir duadır yani. Salatın tanjina biamin jamele ve alwafat. Vatq bilana. Ya bu duada biz ad debileceğimiz bir şey güzel bir dua. Güzel şimdi geçiyor mu? Biliyorsunuz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ana seyidu. Ana seyidu ve adam diyor bir yerde diyor ki Ben var, evet ben Adem oğullarının efendisiyim diyor. Hazreti Hasan-ı Basri kim diyor bu gençlerin efendileridir, şeyididir. O ki yani Seyyid e, peygamberimize Seyyid demede hadislerde beyan ediliyor ya. Evet. Yani bu takımdan ama, ama namazın ve <gülüyor> at denilmez. Niye? sünnet tarafı. Yok. He yok. Olmayan Resullar tarafından e, okunmuş dualarda yoksa, bazıları ezanlı da okuyor. Evet. Bazı Batman'da mesela, evet. bazı evet. yerlerde Batman'da mesela evet. ben Çok bizzat bunu bizzire değiştiriyorum. Ha diyor, esadu anne sayi denen Muhammeden. Yani Resulahın huzurunda okunan, yıllarca okunan ezanı değiştirmek. Müslüman şefaat yerine Resulah gelir mi? Denmez. Şirk mi olur? Yani denmez. Tabii küçük bir şirk oldu. Sefaat yani Sefaatın hepsi Allah'adır. Allah müsaade ettiği kişiler sefaat edebilir. Onun için ey Rabbim Resulullah'ın sefaatini bana nasip et diyebilirsin. Ya Resulullah sefaat diyemezsin. Böyle bir yetki yok zaten. Evet. Üç yerde diyor Resulullah ya Aişe. Üç yerde Kendimden başka hiçbir şey, seni de hatırlayamam Ebu Davut abisinde, malumunuz öyle bir şey yani. Onun da yetkisi, sefatı bir dereceye kadardır Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani. Arkadaşlar hocamızın birçok kitaptan değerlediği, Türkçe'ye kazandırdığı kitap, e, bizde var almak istiyoruz arkadaşlar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 Bidat değil, haramdır. Mekruh değil mi hocam? Mekruha ısrar etmek haramdır. <mektor> Mekruha <gülüyor> bu cemaatte kimsenin çeceğini damir etmiyor. Hocam, zaman... Var mı? Evet. Var. var, yok, Ela, el açmak bidat değil. El-sırh Müslüman'da mezhep. He öyle el İslam hukukunda sünnet. Vallahi bak güzel bir kitaptır. Eee Eburey'e. Öylem. Eburey'e radiyedir. İlk okuduğumuz sünnet kitabıdır. Çok Var mı sizde? Var Hüseyin kardeşe de var mı?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 Yok mu? Yoksa? Hocam, hocam. Önce bu, sonra alacağım. Dostlar kesinlikle önce. Fırsatı... Niye getim? Hayır yani. Resepton var mı? Yemekten önce abi almış mı? Al mı Demi. doktor ne demiş? Demiş ki yemekten sonra almış <gülüyor> Şimdi Peygamber gibi bir doktor olabilir mi? Diyor ki yemekten sonra. Habbi alınız, bizde de tamam. Yemekten sonra alacağız. Ala, ala, Allahümme Rabbi davet-i Allah temin okuyacağız. Zaten e, nafileleri evde kılmak daha hayırlıdır. Suresi var mı mesela evet. hocam? Cumaya O öğle namazının vakti o sünnet içinde aynı zamanda geçerlidir. Yani bu konuda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 bu hadisi şey diyorlar yani. Tazrip ediyorlar. Zayıf olduğunu söylüyorlar. Kabul Evet. Selef kılmamış. Orada mı? Ama tahyyetü'l var her zaman. Camiye girince sizin sünneti İki rekat hazır. Cami oturmadan. Cami selamlama sünneti. Hocam öğle namazı okunmadı. 5 dakikalar kala camiye girebilir miyim? İki rekat kılarsınız. tabi. Akşam namazdan demiş ki pışk iki rekat. Zaten orada direklerine dertli iki rekat namaz var. Kerahat vaktinde de yok. İşte bunlar üstü sınayi şeylerdir. Cenaze, stahiyeti mescid, kaza. Bunlar için şey yok diyor. Orada, bir, ya, orada bir sınırlama yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok bir Mes çok açık bir şekilde orada bir bir son birak yani. Evet. Bu izale konusunda nasıl yapalım, ne yapmamız lazım? Yani bunu yapacağız? O davete girer. Udû ila sabili rabbike bil hikmeti ve'l mevedde. Aşiyaların mescidine gir. Evet. Terk et başa sen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 Bazıları bidattır. Bazı, Mesela adam diyor ki: "Vallahi şu Galatasaray maçı var. Ben akşam <gülüyor> namazını kılmayayım sonra yatsın yatsın namazını kılarken bunu da kaza edeyim." İşte bu bidattır. Ama uykuda kaldın, <gülüyor> unuttun. Bu iki durumda kaza namazı kılmıyorsun. Tamam o bizim yani bizim, yani bizim yani bir ama bir hani böyle toplum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 Allah kabul, Allah kabul etsin. Bu hacet namazı falan. E, hacet namazıyla ilgili var. İçerek de tamazlarla yani, ilgili. Ama uyku yok. İşte evet. Uyku yok. Yani işte. Evet. evet. Şimdi hadisler diyor ki, safları bölen direkler arasında saçlı men edildik. Bu, ben üç dört şey Bu ne zaman başlıyorsunuz? ne zaman Konya sapı bölüyor yani. Üç sıra sapı bölüyor. Sak mendil var. O bidat tülüyor var. Direkler arasında mı, tutumlar arasında hani mı? <gülüyor> Mesela şurada şuradan. Şuradan sap tuttuk. Bir kısım şuradan tuttu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 harim 99 ayeti yanlış hatırlamıyorsan hangi bir topluluk diyor, bir idat ıhtas eder, yok ederse Allah kıyamete kadar o topluluğu, umumen o gibi Evet. zaten. Yani, bu şey ama umumen idat edilir. Onun için inşallah. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. İnşallah. Kabul etsin. Yok ya bizim hayatımız yani Ömür boyu davet. Evet, evet, evet, evet. Zaten bu kardeşlerle tanış